Radyo Tiyatrosu Yabancı Yazan Albert Camus Radyoya uygulayan Ömer Tuncer Mikrofona koyan Nüvit Özdoğru Programı hazırlayan Oray Tuğlan Efekt Saadettin Kadıoğlu Oynayan sanatçılar Jean Mörso Metin Serezli Yurt ademesi Kemal Ergüvenç Yurt müdürü İlhan Hemşeri Kadın Tanju Yakın Toma Perez Oral Yonci Salamano Nuit Özdoğru Raymond Sent Bilge Zobu Mari Cardona Gül Gülgün Sorgu Yargıcı Kayhan Yıldızoğlu Avukat Ersan Barkın Gardiyan Yalçın Eke Jandarma Metin Çoban Gazeteci Erdoğan Kökçam Baş Yargıç İbrahim Deniz, Mübaşir Engin Uluda, Savcı Afif Yesari Celest Fadıl Garan Jüri Başkanı Mete Sezer, Papaz Atıf Avcı. Dün annem ölmüş Belki de dün bilmiyorum İhtiyarlar yurdundan bir telgraf aldım Anneniz vefat etti Yarın kaldırılacak saygılar Bundan pek bir şey anlaşılmıyor Hele yurdun kapısını bir çalayım Buyurun efendim Telgrafla annemin öldüğünü bildirmiştiniz. Hemen görmek istiyorum Mesya Merso musunuz hı hı. <gülüyor> Buyurun içeri. Ama daha önce yurt müdürünü görmeniz gerekiyor. Buyurun sizi odasına kadar götüreyim. Evet. Mersi Merso efendim. Al hemen içeri. Girebilirsiniz Mersi Merso. Telgrafımızı aldım hemen geldim. Madame Merso buraya üç yıl önce geldi. Sizden başka bakacak kimsesi yoktu. Ama... kendiniz haklı çıkarmanıza gerek yok evladım. Annenizin dosyasını okudum. Ona göz kulak olacak birisi lazımdı. Sizin ücretiniz ise azmış. Hem aslında ararsanız o burada daha mutluydi. Evet müdür bey. Hem burada kendi yaşıtları, arkadaşları vardı. Onlarla sizden apayrı olan bir zamanın mutluluklarını paylaşabiliyordu. Siz gençsiniz. Yanınızda canı sıkılırdı herhalde. Hoş ara sıra ağlamıyor da değildi. Sırf alışkanlık yüzünden olacak müdür bey. Eğer bir süre burada kaldıktan sonra alıp eve götürseydim yine ağlayacaktı. <gülüyor> tabii yine alışkanlık yüzünde. Annenizi görmek istersiniz herhalde. Benimle gelin. Kendisini bizim küçük borga kaldırdık. Ötekiler üzülmesin diye yapıyoruz bunu. Yurttakilerden biri ölünce işimiz güçleşiyor tabii. Hakkınız var. Sizi burada bırakabilirim. Cenaze yurdumuzun geneleklerine göre sabahın onunda kalkacak. İsterseniz geçiyi annenizin yanında geçirebilirsiniz. Ha, anneniz galiba dini törenle gömülmek istediğini arkadaşlarına sık sık söylenmiş Gerekli işlemleri yapmayı üstüme aldım Teşekkür ederim Annem dinsiz olmamakla beraber sağlığında dini hiç de aklına getirmemiştir Hı, <gülüyor> Hayret e, Herhangi bir şey olduğunda beni büromda bulabilirsiniz Tabutu kapamışlar ama annenizi görmek isterseniz açtırayım Hayır İstemiyor musunuz niçin Bilmem <gülüyor> Sizi anlıyorum Çoktan birime mi buradasınız? 5 yıldır. Ee, Yaş 64 evlat. Hayatımın bu yurtta hademe olarak tükeneceğini söyleselerdi şaşardım. Paris neresi? Morengo neresi? Ya demek buralı değilsiniz Bilirim Değil ya. Paris'te bir ölünün başında 3-4 gün beklenir. Buradaysa zaman yok. Bu Cezayir'in berba sıcağı kokutuyor ölüleri, hemen gömmek gerekiyor. İnanır mısın, hademeden cenaze arabasının peşine takılmaya bir türlü alışamadım. Bunlar da anlatılacak şeyler değil ya Yok canım anlattıkların doğru Hatta ilgi çekici şeyler Paris'te ufacık bir meyanem vardı Sonra birden işler ters gitti Beş parasız kaldım Alacaklar da peşime takılınca Zor attım kendimi buraya Günlerce iş aradım İhtiyarım diye kimse iş vermiyordu bana Ben ise dinç hissediyordum kendimi Sonunda bir lokma ekmeği arar hale geldiğimde nihayet hademelik melek bulabildim burada. Ee eh, artık siz de yurttakilerden sayılırsınız. Ay oh, evlat yanlış anlama. Ben yurttakilerden değilim. Yemek hazır efendim. Sen yedin mi? Yedim. E, hadi biz de yiyelim. Ben acıkmadım daha. Öyleyse bir tas sütlü kahveyle biraz çöreye ne dersiniz? Getireyim de şu açıkta yiyiverelim Hı, bari. Sütlü kahveyi severim. E, biliyor musunuz? Annenizin arkadaşları da gelip başında nöbet bekleyecekler. Gidip birkaç tane de iskemle alayım. Oh, bu da ne? Ortalık kararınca bütün ışıklar birden mi yanar? Gözlerim ışıktan biraz fazla rahatsız olur da. Bunlardan birini söndüremez miyiz? Oh, mümkün değil monsieur. Ya hepsi yanar ya da hiçbiri. Işık düzeni böyle buranın. <gülüyor> Şimdi ben yalnız kaldım. E, madam lütfen biraz sakin olun gidiyor, gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Anneniz bu hanımla çok sıkı fırkıydı da Ağlaması o yüzden O benim biricik dostumdu Şimdi kimsesiz kaldım diyor Biliyor musun Ne zamandır kırlara çıkmadım Annem ölmeseydi kim bilir ne güzel gezip eğlenirdim. E, cenaze töreninde bende bulunacağım Teşekkür ederim Benden bir de servis hasta bakıcısından başka kimsenin törende olmayacağını söylemeliyim size Yurttakiler cenazeye katılamazlar ha, Unutmayayım yalnız Tom per adında ihtiyar bir dostu vardır annenizin <gülüyor> Cenazenin ardından gelmesine müdür izin verdi <gülüyor> Annenizle birbirinden hiç ayrılmazlardı Yurtta onlara nişanlılar diye takılırlardı <gülüyor> Gerçekten annenizin ölümü onu çok üzdü Müdür bey de izin vermemesi edemedi. Yalnız doktorun övdüğü üzerine bu akşam beklemesine izin verilmedi. Kim demiş onu? Bu kutsal görevden beni kimse, ne doktor ne müdür alıkoyma. Affedersiniz <gülüyor> müşteri, burada olduğunuzu görmemiştim. Konuşmaya daldık da müsile. Merak etmeyin, kimseye bir şey söylemem. Siz yorgunluğu göze aldıktan sonra köydeki kiliseye gitmek için en az üç çeyrek saatlik yol yürümek gerekiyor. Müşteri ah, uyumuş hem bana ne can? Sonunda evime varabildim. Patronun iki günlük izin istediğimden için memnun olmadığını şimdi anlıyorum. Bugün cumartesi. Herhalde pazarla birlikte dört gün tatil yapacağımı düşünmüş olacak. Bu hoşuna gitmezdi tabi. Ama annemi dün değil de bugün gömmüş olmakta benim suçum yok ki. Buyurun Mesih Salamano. Pis mundan köpek. Görüyorsunuz ya Mesih Merso. Gene benden önce girdi içeri. Ne olacak saygısız hayvan. Hayrola sabahın bu saatinde. Şöyle geçerken bir uğrayayım dedim. Çok huysuz oldu bu hayvan son günlerde. Dün gece uludu durdu. Rahatsız olmuşsunuzdur Özür dileyim dedim ha, Müsaadenizle günlük yürüyüşümüze çıktık da Lyon sokağına mı? Ha, demek siz de farkındasınız Sekiz yıldır öyle <gülüyor> Her sabah saatlerce yürürüz O saatte Bir zamanlar bakımlıydı bu köpek de Pırıl pırıldı tüyleri Sonra Şu kızıl hastalığına tutuldu Şimdi öyle mi ya hiç küy kalmadı üzerinde Yara içinde dersin <gülüyor> Hele huysuzluğu Pıp öldür diyor şeytan ama Kıyamıyorum Öyle alıştık ki birbirimize Neyse sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim be Sümürsün Güle güle yine beklerim Ay şunlar öyle bakın Ha. Hayır, bu yanını hiç düşünmemiştim. Eğer vaktiniz varsa sizinle biraz konuşmak istiyorum. Kahvaltı ettiniz mi? Tıraş olacaktım. Evimde sucuk var. İsterseniz buyurun da bir iki lokma yiyelim. Olabilir. Böylece yemek pişirme derdinden de kurtulmuş olurum. Ben kötü bir adam bilimmişim Erso. Ama çok çabuk köpürürüm. Adam bana erkek sen tramvaydan inersin dedi. Ben önce yanaşmadım ama üsteliyince indim. Sonra da üzerime saldırdı. Bende suç çok. O bana sataştı. Sonunda da ağzı yüzü kan içinde kaldı. Hakkın var Bir iş hakkında sizden akıl danışmak istiyorum Erkek adamsınız hayatı bilirsiniz Bana yardım da edebilirsiniz Benimle dost olmak ister misiniz Elbette tabi Tanıdığım bir kadın vardı Tramvayda kavga ettiğim adam da kardeşiymiş Kadına tam geçineceği kadar para veriyordum Ama o verdiğim paranın yetmediğini söyler dururdu Ayrıca çalışmazdı da Bir gün çantasında bir piyango bileti buldum Sonra iki de rehine verdiğini öğrendim Halbuki bu bileziklerin varlığından hiç haberim yoktu. Nasıl elde ettiğinde anlatmayınca onu bir güzel dövdüm. O da kaçtı gitti. Abisine şikayet etmiş. Adamla başımı derde soktu. Şimdi ona bir ders vermek istiyorum. Siz bu olay karşısında ne düşünürsünüz meşhur Merso? Hiçbir şey düşünmüyorum ama ilginç olay doğrusu. Bu işte bir bitgeniği var mı acaba sizce? Bilmem ki. Var gibi görünüyor. Sizce onun cezasını vermeli mi? Benim yerimde olsanız siz ne yaparsınız? Belli olmaz ama... Cezasını vermek istemenizi anlıyorum Onu evime getirebilecek bir mektup yazmak istiyorum Evime gelince de Gerekeni düşüneceğim Bilmem olabilir Ama ben beceremiyorum yazmayı Hemen yazmanızda bir zorluk var mı Yok hayır Buyurun kağıt kalem ee, Adı ne kadının Magripli adı Melike hmm. ee, Melikem Boşuna şüphelenmişim senden Şimdi yanıldığımı anlıyorum Çok geç kalmadım herhalde Bilmem sen de öyle düşünüyor musun O kötü anıları bir tarafa bırakıp Mutluluğu yine beraberce paylaşalım Sana tekrar bana dön desem Acaba bu isteğimi nasıl karşılarsın Pişman oldum yaptıklarıma. Sen anlayışlısındır. Affet beni. Sana ihtiyacım var. Hem de her zamankinden çok. Remon Sinti. Görmüş geçirmiş bir adam olduğunu biliyordum. <gülüyor> Önce siz diye konuşuyordum seninle ama gerçek arkadaşımsın artık. Madem ki öyle istiyorsun bence hepsi bir. Geç oldu galiba Vakit ne çabuk geçiyor hmm, Doğru Uykum geldi ama kalkmaya üşeniyorum İnsan kendini koy vermemeli canım Anlamadım Annenin öldüğünü duydum Ama günün birinde nasıl olsa olacaktı bu Ben de öyle düşünüyorum <gülüyor> Ben artık gideyim Raymond İyi geceler İyi geceler ...sevkilektin mi sevgilim? Yok hayır Alo Aa, Günaydın Raymond ee, İyi olurdu ama yalnız değilim ki Tabii tabii memnuniyetle Ya kendi elinle götürüp verdin demek Takip mi ettiler? <gülüyor> peki peki geliriz Raymond merak etme Güle güle iyi günler Sana söylemiştim mektup yazdığım biri vardı hani İşte o Hı. Pazarı deniz kenarındaki kulübesinde Geçirmeye davet etti beni İyi olur dedim Seninle beraber gitmemizde de hiçbir sakınca yokmuş ah, Değişik bir pazar geçiririz İnsanın hayatı değiştirilemez ki sevgilim Neyse yazdığım mektubu kadına kendi eliyle vermiş Evinden çıkınca da fellahlar takip etmiş Kendisini korkmuş Evin etrafını gözlememi istedi bende ama, ama sinemaya gitmeyecek miyiz Önemi yok gidebiliriz Benimle evlenmek ister misin Olsa da bir olmasa da Ama istersen evlenebiliriz Beni, beni seviyor musun? Bunun bir anlamı yok Ama herhalde seviyorumdur ee, Öyle senin için benimle evleneceksin? Bunun hiçbir önemi olmadığını söyledim sana İstersen evlenebiliriz Evlilik ciddi bir iştir Bilmem bu konuda hiç düşünmedim Peki aynı şekilde bağlı olduğun başka bir kadın Senden aynı şeyi istese kabul eder miydin? Hı? Bunu öğrenmek istiyorum Elbette ederdim Ben seni seviyor muyum acaba? Ha, bu konuda hiçbir fikrim yok ne garip adamsın Herhalde seni bunun için seviyorum Ama belki günün birinde gene aynı sebeplerle senden nefret edebilirim Bütün bunlara ne diyebilirim ki Seninle evlenmek istiyorum Ne zaman istersen evlenebiliriz Biliyor musun Geçenlerde patron Paris'te açmak istediği büroya beni göndermek istediğini söyledi Benim için hepsinin bir olduğunu söyledim ben de Hayatımdaki bir değişikliğin hoşuma gidip gitmeyeceğini sordu Halbuki biliyor musun Aslında herkesin hayatı birdir ne kadar çalışsa yine de onu değiştirmiş olmaz hmm, Paris'i öyle görmek istiyorum ki Bir zaman var orada yaşardım Nasıl bir yer? Pis bir yer Güvercinler var Kara kara avlular var İnsanların tenleri de bembeyaz Bırak şimdi Paris'i sinemaya geç kalacağız ee, Hazırlanalım öyleyse ee, hadi çabuk ol Hemen Aa, Siyah kravat takmışsın Yaslı mısın? Annem öldü Ne zaman? Geçen gün <Gülüyor> Köpeğimi kaybettim Mösyö <gülüyor> Möso. Bulunmuş hayvanlar deposunda aradım, bulamadım. Bir memur çiğnenmiş olabilir dedi. Sonra her yere aklıma gelen her yeri aradım ama yok. yok Başka yok. bir köpek alabilirsiniz Mösyö Salah ama, ama ben ona alışmıştım. Karım öldükten sonra almıştım onu. Karımla aramız iyi değildi ama alışmıştım ona. Ölünce kendimi çok yalnız hissettim. ...onun üzerine almıştım bu köpeği. Çok küçüktü. Emsikle besledim onu. Ama köpeğin ömrü... ...insanınkinden kısa olduğunda ...beraberce ihtiyarladık. Huysuz bir hayvandı. Zaman zaman kavga ederdim onunla. Cins bir köpekti galiba. Siz onu hastalığından önce görmeliydiniz. En güzel tarafı tüyleriydi. İnadına onları kaybetti hastalıkla... <gülüyor> Ama bana kalırsa onun asıl hastalığı ihtiyarlıydı. İhtiyarlık da bilirsiniz iyi olmaz. Köpeğinizin kayboluşuna gerçekten üzüldüm. Teşekkür ederim. Biliyor musunuz? Anneniz de buradayken bu köpeği çok sevmişti. Ölümü sizi çok üzmüştür herhalde. Biliyorum annenizi ihtiyarlar yurduna koydunuz diye. Çevrede çok ayıpladılar sizi ama ben sizi tanırım. Annenizi çok severdiniz siz. Beni ayıpladıklarını bugüne kadar bilmiyordum Ona bakıcı tutacak param olmadığından Yurda koymaktan başka çözüm yolu bulamadım Hem yalnız başına canı sıkılıyordu Bana söyleyecek sözü de kalmamıştı Uyku zamanı geldi Biliyor musunuz Hayatım değişti artık Ne yapacağımı pek bilemiyorum Bari bu gece köpek avlamaları Duymasam Ne zaman duysam Elimki avlıyor sanıyorum Merso, Merso Buradayım Remo e, Seni merak ettik Merso Niye eve dönmedin ne oldu Ne olduğunu nasıl olduğunu ben de pek iyi anlayamadım Anlayamıyorum da Sen Mari, bir de ben Üçümüz deniz kenarına geldik sabahleyin Sonra yine birlikte yemek için Senin yazlık evine dönmüştük Sen de biliyorsun Evet evet Yemekten sonra Mari'yi evde bırakıp seninle dolaşmaya çıktık O iki fellahla karşılaşıp kavga ettik Benim peşimi bırakmayan bıçakla yaraladı beni ben de seni eve bırakıp doktora gittim Bütün bunları biliyorum Daha önemli bir şeyim var sen onu anlat O kavga sırasında senden tabancanı almıştım Evet kızıp adamı ateş etmeyeyim diye Sonra sen doktordayken tekrar dışarı çıktım Güneş en korkunç şekliyle beynimde uğulduyordu Yürümeye başladım Kayalara doğru ağır ağır Belli bir amacım yoktu Burnun arkasına geçtin yani Evet Güneşin altında sanki anlamın şiştiğini duyuyordum Baktım ki seni yaralayan fellah kayanın gölgesinde kumların üzerine yatmış. Ama buraya gelmemin belli bir nedeni yoktu. Hem bu artık benim için kapanmış bir işti. Beni görünce yerinden doğruldu elini cebine attı. Hemen eve dönüp beni de çağırsaydı. Adamın kavga ister bir hali yoktu. Asıl aradıkları sendin. Geri dönsem bu iş orada bitebilirdi. Ama tutuşan kumsal sanki beni ileri itiyordu. Ben de elimi cebime sokup tabancayı sıkıca tuttum. Güneş de annemin toprağa verildiği günkü güneş gibiydi. O zamanki gibi güneşten anım çatlıyordu. Evet ben de doktora giderken şapkamı giymediğime pişman oldum. Aptallıktı ama bir adım daha attım. Bu arada fellah yerinden kalktı bıçağını çıkardı bana doğru kaldırdı. Işık çelikten yansıyıp alnıma çarptı. Sanki ışık saçan bir demir tenime değmişti. Aynı anda kaşlarımın arasından süzülen ter gözlerime bir perde çekti göremiyordum. ...ama güneşin çaldığı çan sesi beynimde yankılanıyordu. O anda her şey sallandı, bütün vücudum gerildi. Elim tabancanın üstünde kasıldı. Birden o kuru sağır edici ses. Ateş etmiştim. Üzerimden terle güneşi silkip attım. Fellah cansız yere yığıldı. Sonra yerde yatan cesede dört el daha ateş ettim. Felaketin kapısı kesik kesik dört kere daha çalmıştı sanki. Adınız soyadınız Jean Merso Ne iş yaparsınız Memurum Nerede doğdunuz Paris'te Avukat tuttunuz mu Hayır Muhakkak tutmam gerekli mi Neden Benim davam pek basit de onda Bu da bir fikir Ama kanun açıktır Siz tutmasanız bile biz kendiliğimizden bir avukatı görevlendiririz Adaletin bu gibi işleri üzerine alması pek elverişli geldi bana Kanun çok iyi yapılmıştır Size avukat tutmuştuk Beklenmedik bir engel yüzünden gelemedi ee, sorularıma cevap verip vermemekte serbestsiniz Avukatınızın yanında bulunmasını istemekle hakkınızdır Kendi başıma cevap verebilirim Pekala Sizin için konuşmaz kapalı bir adam diyorlar Söyleyecek bir şeyim yok da ondan konuşmam Yerinde bir sebep Zaten bunun da pek önemi yok Beni asıl ilgilendiren sizsiniz Hareketlerinizde bir takım anlayamadığım şeyler var ee, Eminim bana bu konuda yardım edersiniz Her şey gayet basit Annenizi sever miydiniz? Evet herkes gibi Beş kurşunu bir bir ardına mı attınız? Önce bir el... ...sonra da dört el ateş ettim. Birinci el ile ikinci el arasında niçin beklediniz? Yerde yatan bir cesede niçin ateş ettiniz? Ha. Niçin bu bana söylesenize? Bunu ne olduğunu biliyor musunuz? Evet, İncil. Tanrı'ya inanırım. Hiç kimse Tanrı'nın affını istemeyecek kadar suçlu olamaz. İnsanın pişman olması ruhu bombaş. Her şeyi kabule hazır bir çocuk gibi olması gerekiyor. Bu çok gülünç. Çünkü adam öldüren benim. Anladığıma göre sizce karanlık nokta ikinci defa iteş etme dönünce beklemiş olmam. İncile inanıyor musunuz? Hayır. Bu imkansız. Herkes, hatta yüz çevirenler bile ona inanırlar. Yoksa yoksa hayatım bir anlamı kalmaz. Bana göre hava hoş. Bence hayatın bir anlamı yok zaten. Ben Hristiyanım. Senin günahlarının bağışlanması için dua et için. İnanıyorsun ona. Ona inanıyorsun değil mi? <gülüyor> Tabii ki hayır. Böyle katı yürekli insan görmedim. Meslek hayatım boyunca karşıma çıkan suçlular... ...incil önünde gözyaşı dökmüşlerdir. Sorgu bitmiştir. Bugünlük bu kadar mesemersin. <gülüyor> gözyaşı dökmüşler. Ne demeliydim? Onlar suçlu da ondan diyecektim. Ama ben de onlar gibiyim. Bir türlü alıştıramadım kendimi bu düşünceyi Sizin avukatınızım Var o beni görevlendirdi Bir davam vardı savunma uzadı Geç kaldım özür dilerim Aslında zamanımı iyi ayarlarım ama bugün elimde değildi önem yok benim için hepsi bir Ama gene de teşekkür ederim Dosyanızı inceledim Sizin bu davanız nazik Bana güvenirseniz başaramamaktan korkma. Teşekkür ederim Problemin can alıcı noktasına gelelim Özel yaşayışınız hakkında bilgi edindim Annenizin geçende Morengo ihtiyarlar yurdunda öldüğünü öğrendim. Yurttakiler o gün sizin hissiz davrandığınızı söylediler. Bunu size sormaya sıkılıyorum ama... ...ne yapalım ki çok önemli bir nokta. Bu savcının elinde ağır basan bir delil olabilir. Verecek cevap bulamazsınız sonra. Bana yardımcı olmalısınız. O gün hiç acı çektiniz mi? Ee, bu konuda sizi aydınlatamayacağım. Annemi çok severdim tabii. Ama bu bir şey belirtmez. Bütün normal insanlar sevdikleri insanların ölümünü biraz istemişlerdir. Bunları yargıcın önünde söylemeyeceğinize bana söz verin. Mesimersu. Yoksa işler alt üst olur. Yaradılışımın gereği bedensel hallerim çoğu zaman duygularımı alt üst eder. Annemi toprağa verdiğim gün çok yorgundum. Gözlerinden uyku akıyordu. Öyle ki olup bitenlerin pek farkına varamadım. Ama annem ölmeseydi elbette çok iyi olurdu. Yok bu yetmez. O gün kendimi koyvermediğim için ...soğuk davrandım deseniz... Yo. ...öyle diyemez misiniz? Yo, bu doğru olmaz. Marengo ihtiyarlar yurdunun müdürüyle memurları tanık olarak dinlenecek. Bunlar başınıza iş açabilirler. Ama bunun benim yargı konumla ilgisi ne? Şimdiye kadar mahkemeye işinizin düşmediği besbelli. Duruşmalar iki üç günden fazla sürmez. Zaten mahkeme nasıl olsa acele edecek. Çünkü sizin dava dönemin en önemlisi değil. Hemen arkasından babasını öldüren birini yargılayacaklar. Bütün bunları bana ne diye anlattınız beni ilgilendirmez ki. Ben şimdi gidiyorum Yarın sabah jandarmalar gelip sizi hücrenizden alıp Mahkemeye getirecekler Artık orada buluşuruz Bundan sonra sık sık görüşeceğiz Dediğim gibi Sakın burada konuştuklarımızı Annenizin ölümü üzerine düşüncelerinizi söylemeyin Ters bir söz her şeyi bitirir İyi günler Güle güle teşekkür ederim Müdürümüz ancak on dakika için izin verdi. Çünkü evli değilsiniz. Mareyi. Nasılsın? Gördüğün gibi işte. Bende hiçbir şey değişmedi. Hep seni düşünüyordum. İki kere geldim ama ziyaret günü değilmiş. Bugün de önce seni göremeyeceğimi söylediler. Sonra da her şeye rağmen müdürü bir görmeme öğütlediler. On dakika için izin alabildim. İyi misin? Bir istediğin var mı? Remon'u gördüm. Selamı var. Hiçbir isteğim yok. Her şey tamam Remo ona teşekkür ederim. Ona benim de iyi olduğumu söyle. Ümidini kesme. Ben buradan çıkacağına inanıyorum. Evet. Seni bekliyorum. Çıkınca hemen evleniriz. Olur mu dersin? Tabii. Berat edeceksin. Beraberce gene denize gireceğiz. Bu defa seni hiç yalnız bırakmayacağım. Kendine iyi bak. Evli olmadığımız için daha fazla izin vermediler. Keşke evli olsaydık. Bunun önemli bir şey olmadığını o zaman sana söylemiştim. Benim için hepsi bir. Belki ben de seni bunun için seviyorum İnsan sonunda her şeye alışırım Bana en ağır gelen şey insan gibi düşünüp öyle hareket edememek İçimden kumsalda olmak Denize doğru yürümek geliyor Ama belki beni ağaç kovuğuna da Koysalardı oraya da alışırdım Burada seni Raymond'u Başkalarını düşünüyorum Orada da düşünecektim Evet evet sana hak veriyorum sevgilim Cezaevine girdiğimde kemerimi Ayakkabı bağlarımı daha birçok şeylerimi aldılar Buraya gelince geri vermelerini istedim Yasak olduğunu söylediler İlk gün çok çetin geldi Neden yasak olduğunu anlayamamıştım Ama daha sonra anladım ki Bu da bir çeşit ceza Sana inanıyorum Bir an önce şuradan bir kurtulsan Buraya ilk geldiğimde Sanki zaman geçmez gibiydi Ama düşünmeye başladığımdan beri Bu artık bir mesele olmaktan çıktı Eskiden yaşadığım olayları Ömrümü geçirdiğim yerleri düşünüyorum şimdi Önceleri bu işi çabucak yapıyordum ama Sonradan aynı şeyleri tekrar düşünürken onları daha uzun sürdürmeyi, onları en ince ayrıntılarına kadar aklıma getirmeyi öğrendim. Biliyor musun, bir tek gün dışarıda yaşamış bir kişi hiç zorluk çekmeden yüz yıl cezaevinde kalabilir bence. Çünkü o bir gün içinde bir ömür boyu yetecek kadar hatıra sahibi olmuştur artık. Ben de buradakilerin günlerini nasıl geçirdiklerini düşünür dururdum. Sonra iyi uyuyamıyordum. ...geceleri çok kötü uyurken... ...şimdi gündüzleri de hiç uyuyamıyordum. Zaman geçtikçe gündüzleri uyuyabilmeye... ...hatta günde 16-18 saat uyumaya başladım. Böylece... ...yemeğe... ...anılara... ...bir de Çekoslovakyalı'nın hikayesini ayıracak... ...daha 6 saatim kalıyordu. Çekoslovakyalı mı? O da ki. Anlatayım. Karyolamla şiltinin arasında eskimiş bir gazete parçası bulmuştum. Üzerinde eski bir polis olayı okunuyordu. Bir adam... ...para kazanmak için bir çek köyünden kalkmış... ...karısıyla birlikte uzaklara gitmiş. Yıllar sonra köyüne döndüğünde... ...annesiyle kız kardeşini... ...evlerini bir otel olarak işletirken bulmuş. Onlara bir sürpriz yapmak istemiş. Karısını çocuklarını başka bir yere bırakıp... ...otelden bir oda tutmuş. Gece annesiyle kız kardeşi... ...adamı öldürüp parasını çalmışlar. Hı? Cesedini yakındaki bir ırmağa atmışlar. Ne korkunç bir şey tanrım. Sabahleyin adamın karısı gelip de olayı anlatınca... ...anne kendini asmış... ...kız kardeşi de kendine bir kuyuya atıp intihar etmiş. Oh. Bu hikayeyi belki binlerce defa okudum. Bir yandan inanılmaz bir şey. Öte yandan da çok akla yakın. Yolcunun biraz da bunu hak ettiğini düşündüm. İnsan böyle şakalar yapmamalı. Hmm, feci bir şey bu. Bu şekilde zamanı harcamaya çalışırken... ...bir gün gardiyanın yemek getirdiği parlak tepsinin içinde kendime baktım. Bana öyle geldi ki... ...ben hayalime gülümsemeye çalışırken... O en ciddi şekliyle karşımda duruyordu Tepsiyi sarstım Ama hayalimi gülümsetmeyi başaramadım Duruşman yarınmış Gazetelerden öğrendim Bugün beni çağırıp olayı anlatmamı istediler Ben de onlara her şeyi açıkça anlattım Gerçeği bilseler de önemi yok Ben artık gideyim Sonra kızarlar Gelirken gardiyan elimizde yönetmelik var dedi Allah asmarladık. Bir an önce buradan kurtulman için dua edeceğim Peki Mari Güle güle Bu bizimki de çok zor iş arkadaş <gülüyor> Askerlik bir an önce bir bitse Senin gibi binlercesini Getirip götürdüm mahkemeye bugün edek Yargıçlar kurulu gelinceye kadar Bu odada bekleyeceğiz Heyecanlı mısın? Hayır bir duruşma görmek benim için ilgi çekici Bugüne kadar hiç görmedim Evet öyledir ama sonunda insan usanır Hadi gidiyoruz Bak burası senin yerin Duruşma süresince oturacaksın ha, Garip bir yer burası Bunlar jüri olmalı Tramvaya yeni binmişim gibi bir his var içimde Eski yolcular yeni gelenin gülünç yanını bulmak için inceliyorlar sanki Ama burada aradıkları gülünç yan değil Cinayet Sanırım yine de büyük bir ayrılık yok Ne kadar kalabalık değil mi? Ha, gazeteciler yüzünden Bakın işte oradalar hmm. Bunlardan birini tanırım Aa, Buraya doğru geliyor Günaydın Ümid ederim işleriniz yolunda gider Teşekkür ederim Biliyor musunuz Biz sizin duruşmayı biraz büyüttük Yaz gazeteler için biraz zor haber bulunan mevsimdir de Bakın şu kocaman gözlükle bir Paris gazetesinin muhabiri Babasını öldüren adamın duruşması için yollandı buraya Sizinkinde de bulunup yazacak Ben de yerimi alayım Başarılar Bak, avukatın geliyor. Sorulara kısa cevaplar verin. Pek fazla konuşmayın. Alt tarafını bana bırakın. Peki. Oturumu açıyorum. Sessiz olmak gerektiğini hatırlatmayı gereksiz bulurum. Ben burada tarafsız olarak incelemek istediğim bu duruşmayı yönetmek için bulunuyorum. Sayın jürinin vereceği karar, adaletin kendisi olacaktır. En küçük bir olay çıktığında, salonu hemen boşalttırım. Tanıkların adlarını okuyorum. Salonda iyiseler huzura gelsinler. Celeste, Raymond, Marie. Salonda dışarı çıksınlar. <gülüyor> Sanık Merso. Adınız, soyadınız. Jean Merso. Ne iş yaparsınız? Memurum Doğum yeriniz? Paris Şimdi size bazı sorular soracağım Bunlar ilk bakışta duruşmanızla ilgisiz görünebilir ama hepsinin duruşmayla yakın ilgisi vardır Annenizi ihtiyarlar yurduna niçin yerleştirdiniz? Evde alıkoyup bakacak, baktıracak kadar param yoktu doğumda Buna üzülüyor musunuz? Annemle ben birbirimizden hiçbir şey beklemiyorduk Açıkçası alıştığımız hayatı sürdürüyorduk bu konuda fazla ısrar etmek istemiyorum İda makamının sanırsa soracağı bir şey var mı? Sayın başkanım izninizle bir şey öğrenmek istiyorum Buyurun Acaba kaynağı tek başınıza fellahı öldürmek amacıyla mı gittiniz? Hayır Öyleyse yanınızda niçin silah vardı? Özellikle oraya niçin tekrar döndünüz? Bir rastlantı sonucu Peki şimdilik bu kadar Evet Şimdi tanıkları dinleyeceğim İlk olarak ihtiyarlar yurdunun müdürü Yurt müdürü Siz ihtiyarlar yurdunun müdürü müsünüz? Evet sayın başkan Sanık sandalyasında oturan Mösyö Merso'yu tanıyor musunuz? Annesi sizin yurtta mı kalıyordu? Evet tanıyorum Annesi bizim yurtta kalıyordu Oğlundan yakında olur muydu? Evet Yurttaki ihtiyarların yakınlarından sızlanmaları Hastalıktı onlardan Annesi oğlu tarafından yurda yerleştirildiği için şikayetçi miydi? Evet şikayetçiydi. M. Hmm. Merso'nun cenaze günü davranışları nasıldı? Siz de oradaymışsınız görmüşsünüzdür. Cenaze günü sakindi. Buna ben de şaşmıştım. Sakindi demekle neyi anlatmak istiyorsunuz? Anasının yüzünü görmek istemedi. Bir kere olsun ağlamadı. Sonra mezarın başında durmadan çekip gitti. Şaşırdığın bir şey daha var. Nedir o? Bizim cenaze memurlarından biri Mösyö Merso'ya annesinin kaç yaşında olduğunu sormuş O da bilmediğini söylemiş Tanığa başka bir şey soracak mısınız? Hayır bu kadar yeter Siz oturabilirsiniz bay müdür Öbür tanığı getirin Siz ihtiyarlar yurdunda hademezsiniz Mösyö Merso'yu tanıyorsunuz Cenaze günü oradaydınız Davranışlarını gördünüz değil mi? Evet Mösyö Merso'yu tanıyorum Cenaze günü de beraberdik Annesini görmek istemedi Biraz uyudu Sütlü kahve içtik Kendisi bir ara sütlü kahveyi çok sevdiğini söylemişti Sütlü kahveyle mi içti? Evet Sayın başkan izin verirseniz tanığa bir soru sormak istiyorum Buyurun Mösyö ile karşılıklı mı içtiniz? Bu soruyu reddediyorum Buradaki suçlu kim? Tanığı çürütmek için bu sorunun hiçbir anlamı yok ...kaldı ki tanıkların ifadeleri gün gibi aleyhte. Sorulana cevap verin. <Gülüyor> Biliyorum, suçluyum. Ama Mersion'un verdiği... ...istemem diye yüzüm tutmadı. Hmm. Sanık Berso... ...ekleyecek bir şeyiniz var mı? Hayır. Yalnız tanık doğru söylüyor. Evet, ona ikram ettim. Sütlü kahveyi de ben ikram Ufaran ettim. Karan jüri üyelerinindir. Evet. Jüri üyeleri takdir edeceklerdir. Bir yabancının kahve... Ya da süt ikram edebileceğini ama bir evladın kendini dünyaya getiren bir ananın ölüsü önünde o kahveyi almaması gerektiğini de ...göz önünde bulunduracaklardır. Evet. Tanık Peray Çaren. Hanık Bildiklerinizi anlatın. Annesini çok iyi tanırdım. Meshi bir kere cenaze günü gördüm. O zaman Monsieur Mersonne ne yapıyordu? Çok üzüntülüydüm Onun için bir şey göremedim Bu benim için pek büyük bir acıydı Hem bayılmışım da Hiç olmazsa ağladığını olsun görebilirdiniz M. Mersu'nun ağladığını gördünüz mü? Hayır Peki ağlamadığını gördünüz mü? Hayır İşte bu duruşmanın aynası Her şey doğru ama hiçbir şey doğru değildir Başka ekleyeceğiniz ya da tanığa soracağınız bir şey var mı? Hayır Hayır Yerinize gidin Mösyö Peri. Tanık Celeste'i getirin. Tanık Celest! Mösyö Celeste. Lokantanız var. Sanık müşteriniz miydi? Evet, aynı zamanda arkadaşımdır. Peki, hakkında ne düşünüyorsunuz? Erkek adamdır. <gülüyor> ...erkek adamdır demekle neyi söylemek istiyorsunuz? Bunun ne demek olduğunu herkes bilir. <gülüyor> İçine kapanık bir adam mıydı? Olur olmaz konuşmazdı. Paranı öder miydi? Bu ikimizin arasındaki bir şey. İşlediği cinayete ne dersiniz? Bana kalırsa bu... ...arkadaşımın başına gelmiş bir felakettir. Hı. İnsanı güçsüz bırakır böyle bir şey. Evet, tam anlamıyla bir felakettir. Bizim de böyle felaketli olayları karara bağlamaktır. Teşekkür ederiz. Daha diyeceklerim var. Kısa kesin. Sanmam ki fellahla arasında bir şey geçmiş olsun. Evet, anladık bu kadar yeter. Tanık yerini terk edin. Madnazel mari çağırın. Tanık Madnazel Marie! Tanığı ne zaman tanıdınız? Aynı iş yerinde çalışırken İlginizin derecesi neydi? Arkadaştık Evlenecek miydiniz? E, evet evlenecektik İzin verirseniz tanığa bir sorun var İlginiz ne zaman başlamıştı? E, geçen pazar günü Sanırım annesi öldükten bir gün sonra Böyle nazik bir konu üzerinde fazla durmak istemiyorum Tanığın kaygısını hak veriyorum ama görevim Nezaket kurallarının dışına çıkmamı gerektiriyor bir soru daha Buluştuğunuz gün neler yaptınız kısaca anlat Merso'nun evine gittim Bir süre beraberce oturduk Sonra da bir sinemaya gittik hmm. Tanık şimdi kendi ağzıyla O gün hangi filmin oynadığını söyleyecek Fernandel'in bir filmi vardı Sayın jüri üyeleri Bu adam anası öldükten bir gün sonra Gayrimeşru bir ilgiye başlıyor Ve güldürücü bir filme gidip Gönül eğlendiriyor Sizlere bütün söyleyeceklerim bu kadar İşin aslı böyle değil Başka şeyler de var Bana düşündüklerimin zorla tersini söylettiniz Merso'yu iyi tanırım kötü bir şey yapamaz o İnanın bana İnanın. Lütfen yerinizi terk edin Sıradaki tanık Mösyö Tanık Mösyö Remond Mösyö Merso suçsuzdu Bize fikirlerinizi değil olayı anlatın Sorulmadan da cevap vermeyin ...kız kardeşini tokatladığımdan beri... ...bir fellah bana düşman kesilmişti. Ölen fellah size düşmandı. Sana da düşmanlığı var mıydı? M. kumsalda bulunuşu... ...tamamen bir rastlantıdır. Peki, olaya sebebiyet veren mektup... ...niçin sanık tarafından yazıldı? Bu da bir rastlantıdır. Hı. Ne iş yaparsınız? Ambarcılık. Tanık muhabbet tellallığı yapar. Oh. Ve bu herkesce bilinir. Merso Merso da onun suç ortağıdır. Oh. Bu adam arkadaşınız mıydı? Evet arkadaşım da Annesi öldükten hemen bir gün sonra En yüz kızartıcı eğlencelere dalan şu adam Bir hiç yüzünden en ağzı alınmaz bir ahlaksızlık meselesini temizlemek için adam öldürmüş Bu adamı anasını gömdü diye mi yoksa birisini öldürdü diye mi suçluyorsunuz anlamak istiyorum Evet bu adamı anasını bir cani yüreğiyle gömmüş olmakla suçluyorum oh, oh. Zaman doldu oturumu saat 14'e bırakıyorum Duruşmanın bu bölümünde savcının iddianameyi okumasını rica ediyorum. Sayın jüri üyeleri ve muhterem yargıçlar. Önünüze getirilen bu dava insanlık dışı davranışlarını gördüğümüz ve şimdi sanık sandalyesinde oturan bir zavallının davasıdır. Ona zavallı demek asil bir davranış olur. Çünkü her şeyi en küçük noktasına kadar incelemiş bu adamı bilerek isteyerek öldürmüştür. ...cinayetlerin en korkuncunu işleyen bu adam... ...sanık sanayi ailesinde otururken bile... ...insanın kendisinden söz edilmesi ilgi çekecek. Ama bu işte benim dışımda görülüyor sanki. Her şey ben karıştırılmaksızın olup bitiyor. Geleceğim bana fikir sorulmaksızın çiziliyor. Arada benim de söyleyeceklerimin olduğunu söylesen... ...ama galiba söyleyebilecek hiçbir şeyim de yok. Sorgu sırasında bu adam bari pişmanlık duysaydı... ...ama ne gezer. Bir kere olsun... ...o iğrenç cinayetten üzgün görünmemiştir. Onun iç alemini inceledim sayın jüri üyeleri. Ama bir şey bulamadım. Ne bir ruhu... ...ne de insanlıkla bir ilişiği var. Bu adam Baylar ...zeki bir adamdır. <gülüyor> zeki Cevap bir adammışım. Normal bir insan için... ...öğülecek bir özellik olan bazı kavramlar... ...bir e suçluya karşı ne izici ithamlar... Yine. ...haline gelebiliyor. Bu bakımdan... Hayret. Toplumun en köklü kurallarını bile hiçe sayabilen bu adamın artık bu toplumla bir ilişkisi kalmamalıdır. Sizden bu adamın ölümle cezalandırılmasını istiyorum. Ve bunu kalp huzuru ile diliyorum. Şu uzun meslek hayatımda ölüm cezası istediğim zamanlar olmuştur. Fakat bugüne kadar bu görevim hiçbir zaman bu derecede kutsal bir emir bilinciyle bu dengeye erip aydınlanmamıştır. <Gülüyor> Sanığın ekleyecek sözü var mı? Adamı öldürmek niyetinde değildim. Bu bir itiraf. Şimdiye kadar yaptığınız savunmadan bir şey anlayamadım. Avukatınızı dinlemeden önce sizi suç işlemeye iten sebepleri ağzınızdan duymak istiyorum. Güneş sebep oldu buna. <gülüyor> Sanığın avukatına söz verildi. Yüksek Kurulun Sayın Başkan ve Üyeleri. Sayın jüri heyeti, evet savunmasını üzerime aldığım müvekkilim bu cinayeti işlemiştir. Bu ortadadır, kendi sözleriyle de anlaşılmaktadır. Ben de bu adamın iç alemini inceledim ama sayın savcının tersine orada bir şeyler buldum. Müvekkilim bir şirkette çalışıyordu, namusuyla çalışıyordu, çalıştığı müesseseye de bağlıydı. Yalnız Büroda çalışmış olmam, adamı <gülüyor> öldürmem Ne garip ya. artık bu hayat ya, bana ait değilmiş gibi Ama ben sevinçlerimi, sevdiğim mahalli, Gökyüzünün akşamları aldığı bir çeşit hali Mari hep o hayatta buldum ben oh, Şu iş bitse artık da hücreme, uykuma dönsem Jürelin sayın üyeleri Bir dakika için şeytana uymuş olan Namuslu ve çalışkan bir insanı ölüme göndermek istemeyeceksiniz sanırım Müvekkilim işlediği cinayetin sonsuz azabı içinde zaten en büyük cezayı bulmuştur. Sayın jüri üyelerinin hafifletici sebepleri de göz önünde bulunduracaklarını umuyorum. Sayın jüri üyelerini karara davet ediyorum. Oturuma ara verildi. Merak etmeyin her şey yolunda gidecek. Birkaç yıl hapis cezasıyla ile sıyrılacaksınız bu işten Karar aleyhte çıkarsa yargıtay bunu bozabilir mi? Fransız kanunlarına göre hayır Ama hiç sanmıyorum Şunu da kötü etki bırakmaması için ortaya kesin hükümler atmadım Taktiğim buydu Ama af bulunabiliriz Her şeye rağmen ben sonucun iyi olacağından eminim ...Jüri kararını bildirebilir... ...Fransız milleti adına karar vermeye yetkili jürinin mütalası... ...Sanık... ...Suçlu görülmüştür... Aa, ...Sanık Mösyö Merso... ...diyeceğiniz bir şey var mı? Hayır... ...sanığın bir alanda başının giyotinle kesilmesine karar verilmiştir. Annem anlatırdı. Babam bir idamı seyredip eve döndüğünde... ...öğleye kadar kusmuş. O zaman babamdan tiksinirdim. Ama şimdi onu anlıyorum. Bir idam çok önemli bence... ...cezaevinden çıkabilseydim... ...hiçbir idamı kaçırmazdım bundan sonra. Galiba akla yakın düşünemiyorum. Bazen de cezaları değiştiriyorum kafamda. Bir şans verilmeli mahkuma. Söz gelişi... ...içilince onda dokuz öldürecek bir kimyasal karışım bulunabilir. Giyotinin aksak tarafı insana hiç şans bırakmaması. Kesin olarak ölüm. İnsanın tek yapabileceği... Her şeyin hiç aksamadan çalışmasını dilemek yalnızca Korkma evladım Papaz efendi Geldiniz Bu işin sabaha karşı yapıldığını sanırdım Bu tamamen bir dost ziyareti Buyurun öyleyse Bir nedeni olmalı ziyaretinizin Bundan önce birkaç defa gelmek için haber gönderttim Gelmemi istememişsiniz Niçin sizi görmemi istemiyorsunuz? Size inanmıyorum da ondan İnanıp inanmadığınızdan emin değilim bu bana önemsiz bir şey gibi görünüyor. Bunu kendime sormam bile. İnsan bazen kendini bundan emin sanır, ama gerçekte hiç değildir. Ne dersiniz? Olabilir. Fazla ümitsizlikten böyle konuşmuş olabilirsiniz. Ümitsiz diyelim. Yalnız korkuyorum. E, bu da tabidir. Öyleyse Tanrı size yardım edecektir. Sizin durumunuzda birçok kişiler tanıdım. Hepsi de yüzünü ona döndü. Olabilir. Bu onların hakkıdır. Aynı zamanda bu onların zamanlarının bolluğunu gösterir Bana gelince Bana yardım edilmesini istemiyorum Dostum Ölüme mahkum olduğum için mi bana dostum diyorsunuz? Hayır onun için değil Bizler yani hepimiz ölüme mahkumuz Aa, Bu aynı şey değil Bir teselli yerine geçmez Orası öyle ama Yakında ölmeseniz bile daha sonra öleceksiniz <gülüyor> O zaman da aynı soruyla karşı karşıya kalacaksınız bu korkunç deneye nasıl girişeceksiniz? Şimdi nasıl girişiyorsam o zaman da öyle girişeceğim. Hiç mümidiniz yok. Ölüp büsbütün yok olacaksınız düşüncesiyle mi yaşıyorsunuz? Evet. Size acıyorum. Bir insan için dayanılması imkansız bir şey bu. Af dilekçinizin kabul edileceğinden eminim. Ama yine de bu günahın yükünden kurtulmanız gerek. İnsanların adaleti iştir. Önemli olan... Tanrının adaletidir Beni mahkum eden insanların adaletiydi ama Ama yine de günahlarınızı temizleyememiştir Bana suçlu olduğumu öğrettiler Evet suçluyum Ve suçumu ödüyorum Benden başka bir şey isteyemezler Yanılıyorsunuz evladım Sizden başka şeyler isteyebilirler Belki isteyeceklerdir de Ne isteyebilirler ki Görmenizi isteyebilirler Açık konuşun Neyi görmemi? Biliyorum bütün bu taş duvarlardan ter gibi acı sızmaktadır. Onlara hiçbir zaman yürüyin sızlamadan bakmamışsındır. Bütün varlığımla inanıyorum ki... ...senin gibilerin en zavallıları bile... ...bu taş duvarların karanlığından tanrısal bir çehrenin çıktığını görmüşlerdir. Sizden bunu görmenizi istiyorum. Günlerdir duvarlara bakıyorum. Ama orada ne aşina bir şey ne de bir yüz gördüm. Belki ilk günler orada bir çehre arayıp durdum Ama bu çehrede güneşin rengi isteğin alevi vardı Bu Mari'nin yüzüydü Ama boşuna aradım Şimdi her şey bitti Bari sizi kucaklayabilir miyim? Hayır Dünyayı bu derece mi sevmiyorsunuz? Cevap vermem gerekiyor mu? Hayır size inanmam Eminim ki bir başka dünyayı sevdiğiniz olmuştur Elbette Zengin olmayı çabuk yüzmeyi istemekten daha önemli değildi bu istek Başka dünya demekle ne anlıyorsunuz? Artık bunlardan bıktım Çok az kalan zamanımı bu düşüncelerle harcamak istemiyorum papaz efendi Bana pederim demiyorsunuz da Papaz efendi diyorsunuz Niçin? Pederim değilsiniz de ondan Siz de ötekilerden yanasınız Hayır evladım ben senin yanındayım Ama sen bunu anlayamazsın Çünkü kalbin her şeye kapalı Senin için dua edeceğim Bana bakın papaz efendi Duanızı istemiyorum Bilir misiniz ki tamamen yok olmaktansa yanmak daha iyidir Hücreme girdiğiniz zaman kendinizden ne kadar emindiniz değil mi? Halbuki görüyorsunuz bu halinizin bir kadın saçı kadar bile önemi yok Bir ölü gibi yaşıyorsunuz Bense her şeyden eminim Şu anda nefes aldığımdan da gelmek üzere olan şu ölümden de eminim Sakin olun evladım Demek hayatım boyunca bu dakikayı ve cezaya çarptırılacağım o şafak saatini beklemişim Hiçbir şeyin ama hiçbir şeyin önemi yok Ve ben bunun için böyle olduğunu biliyorum Başkalarının ölümü bir ananın sevgisi ne, ne gerek benim Seçilen ömürlerden seçilen kaderlerden bana ne Beni de senin gibi benim kardeşim olduklarını söyleyen binlerce kişiyi de bir tek kader seçecek Anlıyor musun bunu anlayabiliyor musun Yakabı bırakın lütfen Herkes benden başka herkes imtiyazlı bu dünyada Ama ötekileri de günün birinde mahkum edecekler Seni de edecekler papaz efendi Eğer birini öldürmekle suçlanıp da annesinin cenazesinde ağlamadığı için bir adam idam edilirse ne çıkar bundan Mari'nin bir gün başka bir mörsuyu sevmesinin Önemi ne? Önemi ne? Önemi ne papaz efendi? Önemi ne? Gidiyorum, gidiyorum yavrum Tanrı gene de seni korusun yavrum Eskiden mutluydum galiba Hatta şimdi de mutluyum her şey tamam olmalı. Kendimi yalnız hissetmemem için, idam saatinde bir sürü seyirci bulunmasını, beni nefret çığlıkları ile karşılamalarını dilemekten başka bir şey gelmiyor elimden. Değişen pek bir şey de yok aslında. Radyo tiyatrosu sona erdi. Yabancı.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 Celest Fadıl Garan, jüri başkanı Mete Sezer, papaz Atif Avcı.